Ezbillahimineşşeytanağuracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biraz önce Rad Suresini inşallah tamamladık. Şimdi İbrahim Suresi. Öncelikle İbrahim Suresi hakkında ben yine kısaca bilgi vermek isterim. 52 ayettir İbrahim Suresi. 28 ve 29. ayetler Medine'de diğerleri Mekke'de inmiştir. 35 ila 41. ayetler arasında Hazreti İbrahim'in duasını ihtiva ettiği için sureye bu adı verilmiştir. Evet başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, yani her şeye galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.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 artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yolu iletir. Çünkü o, güç ve hikmet sahibidir. Andolsun ki, Musa yılı, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın, geçmiş kavimlerin başına getirdiği felaket günlerini hatırlat diye, mucizelerimizde gönderdik. Şüphesiz ki, bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o sizi işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip kadınlarınızı yani kızlarınızı bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. İşte bu size anlatılanlarda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Hatırlayın ki Rabbin size eğer şükrederseniz elbet size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Musa dedi ki, Eğer siz ve yeryüzünde olanların hepsini nankörlük etseniz bilin ki Allah gerçekten zengindir. hamdedilmeye layıktır. Sizden öncekilerin Nuh, At ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri kendilerine mucizeler getirdi de onlar ellerini peygamberlerin ağzına bastırdılar ve dediler ki biz size gönderilerini inkar ettik. Ve bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içerisindeyiz. Peygamberleri dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Yoksa özür dilerim, halbuki o sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi hak çağırıyor. Onlar dediler ki, siz de bizim gibi insanlardan başka bir şey değilsiniz. Siz bize atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin. Peygamberleri onlara dediler ki, evet biz sizin gibi bir insandan başkası değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirme imkanımız yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Hem bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim. Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler. Kafir olanlar peygamberlerine dediler ki, Elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız yahut mutlaka dinimize döneceksiniz. Rableri de onlara zalimleri mutlaka helak edeceğiz diye vahyetti. Ve ey inananlar! Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu, makamından korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur. Peygamberler fetih istediler. Allah da verdi. Her inatçı zorba da hüsrana uğradı. Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine irinli su içerilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yerden her yandan ölüm gelecek oysa ölecek değildir ki azaptan kurtulsun. Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur. Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmedim. mi? O dilerse sizi oradan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Bu Allah'a güç değildir. Kıyamet gününde hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıf var o büyük taslayanlara, büyüklük taslayanlara diyecekler ki, bu biz sizin tabilerinizdendik. Şimdi biz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi sizden salabilir miyiz? Onlar da diyecekler ki, ne yapalım? Allah bize hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabre sekte birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur. Hesapları görülüp iş bitirilince şeytan diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı var etti. Ben de size var ettim ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu.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 O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yem içine verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün misali gövdesi yerden koparılmış o yüzden ayakta durmaya imkanı olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah-u Teala sağlam sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapa sağlam tutar. Zalimleri ise Allah saptırır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi? <gülüyor> Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü güzergahtır. İnsanları Allah yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, istediğiniz gibi yaşayın. Çünkü dönüşünüz ateşedir. İman eden kullarıma söyle. Namazlarını dosdoğru kılsınlar.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 Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü de istifane, istifadenize verdi. <gülüyor> o size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. Hatırla ki İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu şehri Mekke'yi emniyetli kıl. beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Çünkü onlar, yani putlar, insanlardan bir sapmasına sebep olurlar Rabbim. Şimdi kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, artık sen gerçekten çok bağışlayan, pek esirgeyensin. Ey Rabbimiz, ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, Neslinden bir kısmını senin beyt-i haramının, yani Kâbe'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanların bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunumlara rızık ver. Umulur ki nimetlere şükrederler. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi de, açıklayacağımız da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halimde bana İsmaili ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işitemdir. Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle. Ey Rabbimiz! Amellerin hesap bulunacağı gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Evet, Resulüm. Sakın Allah'ı Allah zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne eriştirmek e, özür dilerim, ertelemek istiyor. Zihinleri bomboş olarak kendilerine bile dönüp bakamaz durumda gözleri göğe dikilmiş bir vaziyette koşarlar. Kendilerine azabın geleceği bu yüzden zalimlerin ey Rabbimiz yakın bir müddete kadar bize süre verdi senin davetine uyalım.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 tuzaklarını kurmuşlardı. Halbuki onların hileleriyle dağlar yerinden gidecek değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberine verdiği sözden cayacağını sanma. Çünkü Allah mutlak üstündür ve kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. Yer başka bir yer, gökte başka bir gökler haline getirildiği, insanlar bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir. O gün Günahkarların zincire vurulmuş olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır, de ateş bölümektedir. Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için onları dilitecektir. Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir. Sadık Allah'a lezzetli.